Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam insanların müminlerin bütün hasseleriyle, bütün organlarıyla Allahu Ekber demesinden ibarettir. Müslümanlar Allahu Ekber derler. Allahu Akbar'u min ma'arafte, bildiğinden hayal ettiğinden. Düşündüğünden çok daha büyük. Büyük olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin azameti büyüklüğü. Kainatta hiçbir şeye kıyas edilmez. Allahu Ekberu mimma haraf Namaza başlarken Müslümanlar Allahu Ekber der. Rüküye giderken Allahu Ekber. Secdeden kalkarken Allahu Ekber der Müslüman. Kabe'ye gidince Allah'ın beytini tavaf etmeye başlarken Bismillah Allahu Ekber. Tirmizi'nin rivayetinde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Hacerül Esved'e istilam etti, elini kaldırdı, Allahu Ekber dedi. Ya da Abdullah ibn Ömer'in rivayetinde Bismillah Allahu Ekber denir Kabe'nin etrafında tavafa başlarken. Şeytanı taşlamaya gittiğinde Müslümanlar Bismillahi Vallahu Allahu Ekber. Şeytanı taşlarken Allahu Ekber râgmelliş şeytâni ve hizbihi. Şeytana adamlarına rağmen Allahu Ekber, Allahu Ekberu min kulli şeyin. Bayram sabahı kalktınız, camiye geliyorsunuz. Eğer kurban bayramıysa küçük çocuklar, büyükler, yaşlılar, onlar sokakta Allahu ekber derler, tekbir getirerek o halde camiye gelirler. Ramazan bayramına geliyorsanız sessiz bir halde tekbir getirip camiye gidersiniz. Müezzin günde 5 defa İslam'ın manifestosu olan ezanı Muhammediyeyi ilan ederken ezana başlarken Allahu ekber der. Sonunda Allahu ekber der. Allahu ekber. Müslüman dünyayı Allahu Ekber üzerine bina eder. Kardeşlerim, Allahu Ekber'de iki boyut var. Bir lisanınızla söylüyorsunuz. Sonra hayatınız Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyor? Hayatınıza bir karne tutunuz. O karneyi hayatınızın bütün alanlarıyla ilişkilendiriniz. Sonra sorun kendinize. Ben Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyorum? İnsanlar vardır. Dilleriyle Allahu Ekber diyorlar. Fakat hayatlarıyla Allahu Ekber'i reddediyorlar. Bir esnaf düşünün. Bir yerde mal alıyor, mal satıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Men gashşena feleysa minna." Aldatan benden değil. Benim ümmet kadromdan olamaz. Adamın yanına gittiniz, bir kasa domates aldınız, üzerine sağlam domatesleri koydu, altında çürükler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ki, böyle yapan benden değil, benim ümmet kadromu ait olamaz. Bu adam camiye geliyor, namaz kılıyor, sizinle birlikte aynı safta duruyor, Allahu Ekber diyor. Fakat onun dünyasında paranın bir değeri var. ''Paranın bir karşılığı var. Peygamber aleyhissalatu vesselam aldatma dedi. Aldatan bana ait olamaz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın kadrosuna dahil olamaz.'' buyurdu. ''Fakat onun için para daha önemli. Parayı daha önemli tutan, kabul eden, sağlam domatesleri yukarıya, çürükleri aşağıya koyan adam.'' Her ne kadar bu adam diliyle Allahu Ekber dese de, haliyle, ticaretiyle, satışıyla, alışverişiyle Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor o adam. Karneni tut, neredesin? Kıyamet günü kainatın sahibi soracak. وَيْلُلِّ الْمُتَفِّفِينَ mutaffifin, اِذَكْ تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ Alırken tam alıyorlar Ama satarken insanları Anlatıyorlar Yalan konuşuyor Yemin ediyor Diyor ki yemin olsun ki ben şu malı Şu kadar fiyata aldım Allah'ın adını kullanıyor Para kazanmak için bunu yapıyor O adam namaz kılıyor Sabah camiye gitmişti Müslümanlarla beraberdi Allahu Ekber demişti Müezzin minarede Allahu Ekber derken o da tekrar ediyordu. Ama şimdi Allah'ın ayetlerine rağmen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın buyruklarına rağmen diyor ki hayır para benim için daha önemlidir. Para önemlidir diyen adam parayı kazanmak için yalan konuşan bu adam her ne kadar diliyle Allahu Ekber dese de Ümmeti, Müslümanları ticaretinde aldatıyorsa bu adam haliyle, dükkanıyla, hayatıyla Allah'u u Ekber'i reddediyor bu adam. Bir motor ustası düşünün. Arabanız bozuldu ona gittiniz. Dediniz ki galiba bu motor yandı. O da size şöyle bir baktı bu adam saf dedi. Açtı baktı içeriye orada çok basit bir arıza var. Belki 10 lirayat yapılabilecek bir arıza var. Fakat sizin bu ifadenizden hareketle, bu adam saf dedi, bu adam arabadan anlamıyor. Evet senin de söylediğin gibi arabanın motoru yandı dedi. Yarın gel sana ben motoru vereyim. Yarın o adam gitti. 10 liralık bir arıza vardı. Belki orada sadece bir cıvatayı değiştirdi. Ama adama araban senin motorunu yaktı dedi ondan bin lira para aldıysa Bu adam sabah namaza gitmişti Bu adam namaz kılmıştı Bu adam diliyle Allahu Ekber demişti Ya Rabbi senin buyruklarını kabul ediyorum Onları hayatıma tatbik ediyorum Senden başka Rab tanımıyorum Senin ahkamını hayatıma uyguluyorum Ya Rabbi diyen bu adam eğer müşteriyi aldatıyorsa, yalan konuşuyorsa, bu adam ticaretiyle Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Doktora gittiniz, muayene oluyorsunuz, içeriye aldı sizi. Hocam şurası burası ağrılar, acılar, ızdıraplar var dedi. Anladı sendeki hastalık nedir? Fakat özel hastanede doktorluk yapıyor. Seni röntgen'e gönderdi. Tomografiye gönderdi, MR'a gönderdi, hastane ile onun arasında anlaşma var. Şu kadar hastayı MR'a, şu kadar hastayı tomografiye göndermesi lazım. Sen oraya gitmemen gerekiyordu. Normal bir hapla senin tedavin olacaktı. Ama o doktor eğer hastayı oraya gönderiyorsa, diyor ki Ya Rabbi, ben Müslümanım, Allahu Ekber diyorum. Namaz kılıyorum ama benim için para daha önemli ya Rabbi diyorsa para kazanmak için hastaya zulmediyorsa hastayı sömürüyorsa o doktor diliyle Allahu Ekber diyor fakat hayatıyla Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor. Dişiye gittiniz. Ağzınızda iki tane çürük var. Onları dolgu yapacak tedavi olacaksınız. Ama orada kanal var dedi. Orada kaplama yapmamız lazım dedi. O dişi almak gerekir dedi. Orada kendine iş çıkarıyorsa, yalan konuşuyorsa, sizden para kazanmak için bütün bunları yapıyorsa... Diliyle o adam Allahu Ekber dese de Sabah camiye gelse de Rüküye varsa da O adam haliyle, ticaretiyle, tedavisiyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam Bir baba düşünün Bir hane sahibi düşünün Hanımı sabah evden çıkıyor, işe gidiyor Evden işe giderken tesettüre, İslam kıyafetlerine riayet etmiyor ya Yuhanna bi kull azwajika wa ve banatik wa nisa al mu'minin yudnina alayhin min jalabi bihin zalika anna yu'rafna fala yu'dayn bu cilbab ayetini biliyor Hanım üzerine sokağa çıkarken İslam kıyafetini almalıydı ya da o adam evine arkadaşlarını davet etti onlarla bir masa hazırlattı Erkekler kadınlar namahrem aynı masaya oturdular. Vakul lilmu'minati yaghduznu min absarihim ve yahfaznu Allah'ın bu ayetini biliyor. Namazda okuyor. Rükûya gidiyor. Rükûya giderken Allahu ekber diyorsunuz ya. Allahu ekber diyoruz ya. Bu halimizle şunu ilan ediyoruz. Ya Rabbi Kur'an'da ne kadar emir varsa, ne kadar talimat varsa ben onları kabul ediyorum. Ben onları onaylıyorum Allah'ım. Rükûde seni tazim ediyorum. Secdede seni tesbih ediyorum Ya Rabbi. O Müslüman'ın, o kardeşimizin eşi sabah, kızı sabah işe giderken ona tesettürü anlatırsa, hanımı darılacak, hanımı üzülecek, Hanımının rızasını düşünüyor Hanımının rızasını kazanabilme adına Eşine karşı vazifesini o adam o baba yapmıyorsa Bu haliyle diyor ki ya Rabbi Eşimin rızası senin rızandan daha önemli Senin ayetlerin var Ben o ayetleri namazda okuyorum Ben ayetleri Ramazan'da okuyorum Benim mukabelelerim var benim sadakam var, benim zekatım var. Ama eşimi, ama kızımı üzemem diyorsa Allahu ekber diyen bu Müslüman haliyle Allahu ekber'i tekzip ediyor. Bir yerde büyük bir memur olarak sizi atadılar. Yanınıza adamlar geliyor. İmza atın diyorlar. Olmaz, atamam diyorsunuz. Yapamam. Bu haksızlığa irtikabe edemem. 100 lira rüşvet teklif ediyor. Olmaz diyorsunuz. Erraşiy vel murteşiy fi'n Rüşveti alan da veren de cehennemdedir. La illallahu rashiye murteşiye. Allah azze ve celle rüşveti alana da verene de lanet etti. Hadisi okuyorsunuz. Ama başka bir gün yanınıza biri geliyor. Size 1 milyon rüşvet teklif ediyor. Olur diyorsunuz. Ama akşam falan saatte geldi. ''Burada olmaz'' diyorsunuz. Eğer birisi bunu söylüyorsa, Allahu Ekber'' dese de, namaz kılsa da, camiye gelse de, bu adam lisanı haliyle diyor ki, ''Ya Rabbi seni bin liraya terk etmem.'' Ama bir milyon gelirse, bir milyon lira gelirse senin rızanı kenara koyarım. O rüşveti alırım. Çocuklarım var, ailem var. Onlar daha güzel bir hayatı yaşasın diyorsa bu Müslüman. Diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o Müslüman. İş adamı oldunuz. Müşteriler yanınıza geliyorlar. Kalktınız. Onların davetine uydunuz. Bir restoranta, bir lokontaya gittiniz. Orada bir masa hazırladılar. Masada içki var. Sizin önünüze de koydular. Büyüdünüz ya, eskiden geliriniz şu kadardı. Şimdi dev bir tüccar oldunuz. Sizi Türkiye'nin büyük iş adamlarından kabul ediyorlar. İçki sofrasına sizi davet ettiler. Oturdunuz, orada duruyorsunuz önünüze koydular midemde benim hastalık var içemem diyorsunuz şunu söyleyemiyorsunuz Rabbim bunu yasakladı ya ey hulledine amenu inma'l hamru vel meysiru vel ansabu vel azlam risun min Sonraki ayetin sonunda fehel antum muntahun müminler Müslümanlar içkiden vazgeçiniz değil mi? Sahabe bu ayeti duyduğu zaman evlerine koştular, İçki küplerini aldılar, kapıya geldiler döktüler, Medine sokaklarında içki aktı içki, seli olmuştu Medine sokaklarında. Eğer bir Müslüman o sofrada, hayır ben buraya oturamam, burada içki var, beni yoktan var eden, bu nimetleri veren kainatın sahibine Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem, ben burada olamam, oturamam demiyorsa, o adam diliyle Allahu dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam bir alim düşünün Allah'ın ayetlerini minberde okuyor Allah'ın ayetlerini kürsüde okuyor Fakat zalim sultanlar Mısır'da, Filistin'de, Suriye'de Alemi İslam'ın farklı yerlerinde mazlumlara, mağdurlara Allahu Ekber davası için şehit olanlara terörist diyorsa O adam Medine'de, Mekke'de, haremde, haremin mihrabında olsa bile Zalimleri onaylıyorsa Diliyle Kabe'nin mihrabında Allahu Ekber dese de Haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o iman Allahu Ekber Allahu Ekber davamız var Eğer bir tüccar iş iyi gitmeye başlayınca O ortağını sömürüyorsa Onu işten çıkarıyorsa şirketten çıkarıyor ayırıyorsa bu adam bu tüccar yalan konuşuyorsa Allahu ekber demiş olsa da bütün cemaatlere yetişse de haliyle ticaretiyle o adam Allahu ekberi reddediyor ya da bir yerde oturdunuz ya yuhalladine amenu jtenbu kesiran min azm İnne ba'daz-zanni ismun Allah azze ve celle buyuruyor ki casusluk yapmayın. İnsanların mahrem dünyasına girmeyin. Onların evlerini, çocuklarını, ailelerini konuşmayın. Suizanla bulunmayın. Arkadaşlarınız var. Onlar orada gıybet yapıyorlar. Suizan var. Eleştiriyorlar. Soylarından, boylarından dolayı birbirlerine hakaret ediyorlar. Ayağa aksan Ayrılsan oradan arkadaşlarım var, darılacaklar, üzülecekler. Onların rızası uğruna orada kalıyorsan, Allah'ın rızasını onların rızası adına terk ediyorsan, terk ediyorsak o zaman dilimizle Allahu Ekber desek de halimiz ve hayatımız Allahu Ekber'i reddetmiş olur kardeşlerim. İkra kitabek. Rabbimin huzuruna gidince önümüze amel defterimizi koyacaklar. Amel defteri karnemiz olacak. Allahu Ekber'e hayatımız ne kadar uyuyor. Öğretmen, öğrenci, doktor, mühendis, esnaf, köylü, anne, baba, çocuk olarak Allahu Ekber hayatımızda ne kadar var. Allahu Ekber'i sözümüzle, lisanımızla söylediğimiz Allahu Ekber'i, namazda defalarca tekrar ettiğimiz İslam'ın manifestosu olan Allahu Ekber'i hayatımıza ne kadar tatbik ediyorsak işte o kadar Müslümanız. Müminler, Allahu Ekber lisanlarıyla söyledikleri gibi, Evlerinde, cemiyetlerinde, devletlerinde, hayatlarının bütün şubelerinde Allah-u Ekber deyince işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımına, nusretine muhatap olacaklar.